Günaydın. Haftaya eğitim haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz İstanbul'dan. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığına yani AUZEF Dekanlığına yönelik başlatılan kampanyanın talebi, öğrencilerin eğitimi için ders materyali olarak tablet bilgisayar dağıtılması. Kampanyayı başlatan Haydar Berk Demir diyor ki, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olarak çevrecilik ve doğayı koruma maksadıyla basılı materyal vermiyorsunuz. Tabi bu takdir edilecek bir şey. Madem uzaktan eğitim alanında bir ilk olmak istiyorsunuz, işte size bir öneri. Ders materyali olarak öğrencilerinize tablet bilgisayar dağıtın. Öğrencilerinizin bu görüşüne lütfen kulak verin ve onları İstanbul Üniversitesi'nin kalitesinde bir eğitim verdiğinize ikna etmek için ilk adım olarak tablet bilgisayarlar dağıtın diyor. Heidelberg Demir ve çağdaş bir üniversite için çağrıda bulunuyor. Bakalım üniversite bunu değerlendirip gerekli olan adımı öğrencileri için atacak mı? Diğer haberimizin konusu ise beden eğitimi dersleri. Geçtiğimiz günlerde talebi meslek liselerinde beden eğitimi dersinin kaldırılmaması olan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslenen bir kampanyayı duyurmuştuk sizlere belki hatırlarsınız. Sırada yine aynı taleple başlatılan başka bir kampanya var. Bu defa kampanyanın muhatabı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Anlaşılan diğer sorumlulardan ümit kesmişler ki Başbakan'a gidiyorlar ama tabii her konuda yani bir beden eğitimi dersinde bile Başbakan'ın ilgilenmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kampanyayı başlatan Sercan ne demiş bakalım? Ülkemizde altyapı eksikliği nedeniyle dünya çapında yapılan müsabakalarda önemli bir derece gelmemekte. Bu konuda tüm sorumluluk beden eğitimi öğretmenlerine kalmakta. Okullarda sağlıklı yaşam ve spor alanında yapılan çalışmalar birçok kişinin yeteneğinin keşfedilmesi Beden eğitimi öğretmenlerinin üzerinde. Eğer bu alana gereken önem verilmezse olimpiyatlarda buraya katılmak da önemliydi gibi cümlelerle daha çok duyarız. Lütfen ders saatini diğer ülkelerdeki gibi arttırmak yerine azaltma yoluna gitmeyiniz. Spor bir ülkenin geleceğidir demiş Sercan. Tabii bazı öğrencilerin sporla ciddi sorunu olduğunu da unutmamak lazım. Spora zorlanan öğrenciler için umalım okullardaki rehberlik öğretmenleri de devreye giriyordur. Muhatapları Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu ve Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık olan bir kampanya ile devam edelim. Kampanyayı başlatan Reyhan Elbirlerin talebi Lisenon isimli beşeri ilacın hayvanlarda kullanılmasının yasaklanması. Şimdi beşeri ilaç denen şey burada tabii ki insanlar üzerinde, insanlara yönelik kullanılan bir ilaç anlamında ifade ediyor. Bakalım Reyhan ne demiş? Diyor ki kendisi listenon forte kas gevşetici olarak beşeri hekimlikte önlemler altında kullanılan bir ilaçtır. Hayvanlarda kullanımının sakıncaları Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve uzman hekim raporlarıyla müteaddit defalarca Çevre ve Orman Bakanlığı'na iletilmesine, yasaklanmasının istenmesine rağmen bir gelişme olmamıştır. Yan etkilerinin çok şiddetli olduğu bu ilacı Hayvanı bayıltmamakta, kısmi felce sebep olmakta ve hayvanın soluk almasını engelleyip onun acı içinde ölmesine neden olmaktadır. İnsanda dahi çok dikkatli kullanılan bu ilaçla bir seri katil olan Alman hemşire 29 hastasını öldürmüştür. Kaçan kurbanlık ineği sakinleştirmek için kullanılan Listenon ineğin ölümüne sebep olmuştur. Söz konusu ilacın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda sayısız örnek mevcuttur. İlacın ölümcül etkisini çoğu belediyede artık bilmektedir. Buna rağmen belediyeler halen bu ilacı kullanmaya devam ediyor. Söz konusu ilaç uyuşturma maskesi altında itlaf amacıyla kullanılır hale gelmiştir. Bu çok ciddi ve hayati konuda gerekli düzenlemelerin bakanlığınızca ivedilikle yapılmasını Hayvanlarda kullanılmasının yasaklanmasını söz konusu ilacı uygulamanın kasti öldürmeye girmesinden dolayı yaptırım uygulanacağının bildirme, bildirilmesine saygılarımla arz ederim demiş Reyhan Ergürler. Bakın her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Demek ki bu ilacı çok yanlış bir şekilde kullanıp hayvanların öldürülmesinde itlafında kullanıldığını öğrenmiş olduk. Umuyoruz yetkililer Çevre ve Orman Bakanlığı bir an önce bu konuda harekete geçer. Sıradaki haberimiz İzmir'den. Kampanyayı başlatan Poyraz Savcı talebini şöyle ifade etmiş. BİM'in İzmir Kemalpaşa'da depo yapmak istediği arsada bulunan tarihi mozaiklerin taşınmasına Engel olunsun. Abdullah Gül'e yönelik başlatılmış bu kampanyada Poyraz demiş ki BİM'in İzmir Kemalpaşa'da depo yapmak istediği arsada bulunan ve taşınmasına neden olan tarihi mozaikler ZÖGMA'dakiler kadar önemli. İzmir Kemalpaşa'da geçtiğimiz yıllarda kurtarma kazılarında çok değerli taban mozaikleri. Anadolu parsı ve aslanı gibi nesli tükenen hayvanlara ait panolar ve büyük bir yerleşim kompleksi olduğu ortaya çıkmıştır. Batının zögması olarak nitelendirilen mozaikler M.S. 4. yüzyıl ve 7. yüzyıl arasında tarihleniyor. Kaynaklardan henüz antik kentin ismi bile tespit edilememişken dünya şaheseri sayılabilecek mozaiklerin taşınmasına karar verilmesi arkeologları da çok şaşırttı. Diyor Poyraz Savcı bu konuda sanıyorum acil harekete geçilmesi gerekiyor. İzmir'den sonra Malatya'ya geçiyoruz. Bayram Durmuş tarafından başlatılan kampanyanın muhatapları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ümit Erenler. Kampanyanın talebi Malatya merkezinde 100 yıl öncesinden kalan mimari, değer, ahşap ve kerpiç yapı Abbas Efendi Camii'nin yıkılmasına ve yerine beton tuğla cami yapılmasına izin verilmemesi. Bayram diyor ki Malatya'nın Nuriye Mahallesi, Abbas Efendi Sokağı'ndan geçenler, Onca beton heylanın sevimsiz apartmanın arasında kalmış Abbas Efendi Camii'ni gördüklerinde bir soluk alınabilecek ortam görmüş olurlar. Malatya'nın dokusundan eski sıcaklığından bir parçadır bu alandaki Kerpiç Camii. Bu alanda sıkıştırılıp yok edilmek istenen yapılardan biri de yüzyılı yılı aşkın bir süredir ayakta duran, insanlara ibadet olanağı sunan Abbas Efendi Camii'dir. Bu cami Malatya'daki ahşap kerpiç camilerinin Güzel bir örneğidir. 100-120 yıllık Kerpiç Camii'nin kitabesi bulunmuyor. Tek şerefli ahşaptan yapılmış güdük minaresiyle mütevaziliğin son örneklerinden birisidir. Eskiyen ahşap minaresinin bundan 50 yıl kadar önce indirilerek yerine şimdiki ahşap minare konmuş. Yerel gazeteci Sultan Kılıç, caminin yıkılarak yerine beton tuğla yeni bir cami yaptırılmasının görünürdeki nedeni olarak ileri sürülen cemaate yetmiyor bahanesinin yerinde olmadığını çünkü caminin en fazla olduğu cuma namazı öncesi ve sonrasında aman aman bir cemaat göremediğini, dışarıya taşan bir cemaatte olmadığını asma katıyla en az 300 kişinin namaz kılabileceği camiye 30 kişinin ancak geldiğini gözlediğini yazmış. Çok eski yıkıldı yıkılacak iddiası ileri sürülmesine rağmen caminin içi oldukça bakımlı durumda. Dış duvarları da güzelce samanlı çamurla sıvanırsa, çatısı aktarılırsa, bir yüzyıl daha Malatya'ya eski sıcaklığını yaşatır bu yapı. Taşlardan örülmüş temel üzerine 70-80 santimetre kalınlığındaki duvarlarıyla hiç esnememiş tavan direkleri ve tavan direklerini destekleyen ağaç dikmeleriyle sapa sapasağlam bir yapı bu. Mücelli Caddesi gibi, 250 yıllık Ahşap Çınarlı cami gibi mimari miras olan eserleri yaşatmayı beceremeyen Malatya Belediyesi'nin bu esere artık sahip çıkması İstanbul Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Bilge Işık danışmanlığındaki çağdaş kerpiçle restore etmesine önderlik etmesi gerekiyor. Biz Malatyalılar bu güzide eserimizde dedelerimizden miras almadık bunu, çocuklarımızdan ödünç aldık demiş Bayram durmuş. Doğrusu ben böyle bir nadide ve özel yapıyı kim yıkmak isteyebilir? Aklım Almadı. Bu ve benzeri kampanyaları Change.org sitesinde bulabilirsiniz. Türkiye'nin her köşesinden vatandaş haberlerini, vatandaş sorunlarını, vatandaş taleplerini bulabilirsiniz. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak dünyaya duyurabilirsiniz. Esen kalın.